Altın Silsile Osman Nuri Topbaş Halik'in nazarıyla mahlukata bakış tarzı Arifler Sultanı Bayezid Bistami Hazretleri rahmetullahi aleyh din kardeşlerine saygısızlık etmenin ve onları hor görmenin insanın manevi hayatına çok büyük zararlar verdiğini ifade eder ve şöyle buyururdu. Halka avam nazarıyla bakan yani onları hor ve hakir gören kişi onlardan nefret eder. Halik'in nazarıyla bakansa onlara merhamet eder. Bir kişi Bayezid Bistami Hazretlerine gelip bu makamı neyle elde ettin diye sormuştu. Hazret şu hikmetli cevabı verdi. Şu makam iddiasını bırak. Lakin Cenab-ı Hak bana şu sekiz şeyi ikram etti. 1- Kendimi gerilerde, halkı ise benden önde gördüm. Tevazu. 2- Onun kullarına olan şefkatimden ötürü hepsinin yerine cehennemde yanmaya razı oldum. Sonsuz bir şefkat. 3- Hayatta hedefim daima bir müminin gönlünü ferahlandırmak oldu. Diğergamlık, İsar, din kardeşini kendine tercih etme. 4- Bugünden yarına hiçbir şey saklamadım. İnfak, cömertlik, tevekkül. 5- allah Teala'nın rahmetini kendimden çok insanlar için istedim. Cenab-ı Hakk'ın Rahman sıfatının kulundaki zirve tecellisi. 6- Müminleri sevindirmek ve gönüllerindeki gamı gidermek için bütün gücümle gayret ettim. Yalnızların, kimsesizlerin ve matemlerin civarında bulunmak. Yedi, şefkatimden dolayı karşılaştığım müminlere önce ben selam verdim. Selam, din kardeşine dua etmek, onun hakkında hayır dilemek, gönül almak ve muhabbet vesilesi. Sekiz, kendi kendime eğer Allah Teala kıyamet günü beni affedip şefaat hakkı verirse... Önce bana eza ve cefa edenlere, sonra iyilik ve ikramda bulunanlara şefaat edeceğim diye karar verdim. Aynı şekilde Hallacı Mansur da, kendisini taşlayanlar için, Ya Rabbi, onlar hakikati bilmiyorlar, benden evvel onları affet diye dua etmiştir. Ba Yezid-i Bistami Rahmetullahi Aleyh'in, Yaratandan ötürü yaratılanlara şefkat ve merhameti öyle geniş ve derindi ki, mahlukatın ıstırabını kendi ıstırabı bilirdi. Bir gün fena halde dövülmüş bir merkep görmüştü. Öyle ki hayvan kan revan içinde yerde yatıyordu. O kadar müteessir oldu ki, onun da yanlarından aşağıya doğru kan sızmaya başladı. Şüphesiz ki bu hal Halık'ın şefkat nazarıyla mahlukata bakış tarzının zirve noktasıdır. Sultanül Arif'in Bayezid Bistami Hazretleri bir yere seyahat ederken bir ağaç altında durup yemek yemişti. Ardından yoluna devam etti. Bir hayrı yol aldıktan sonra torbasında bir karınca gördü ve Allah'ın bu mahlukunu vatanından ayrı düşürdüm diyerek geri dönüp karıncayı yerine bıraktı. Yine Bayezid Hazretleri bir gün müritleriyle daracık bir yoldan giderken karşılarına bir köpek çıkmıştı. O Arifler Sultanı geri çekildi ve köpeğe yol verdi. Müritlerinden biri içinden Allah Teala insanı mükerrem, üstün ve hürmete layık kılmışken, Bayezid Rahmetullahi Aleyh müritlerini geri çekip köpeğe yol verdi. Bu ne acayip bir hal dedi. Hazret onun içinden geçenleri fark ederek şu izahta bulundu. Gönlümde öyle bir zuhurat oldu ki, Sanki köpek hal lisanıyla bana, ''Benim kusurum neydi ki ezelde köpeklik postunu sırtıma geçirdiler. Sen ne yaptın ki sana Ariflerin Sultanı hilatini giydirdiler. Bu halin sırrı nedir?'' dedi. İşte bunun için ona yol verdim. Velhasıl bir mümin Allah'ın herhangi bir mahlukunu gördüğü zaman, tefekkür halinde olmalı. Ben onun, o da benim yerimde olabilirdi diyerek, Cenab-ı Hakk'ın bu muazzam lütuf, ihsan ve ikramına karşı şükrünü artırmalıdır. Ayet-i de şöyle buyrulur. O, Celle Celaluhu, göklerde ve yerde ne varsa, Hepsini kendi katından bir lütuf olmak üzere size amade kılmıştır. Elbette bunda tefekkür eden bir toplum için ibretler vardır. el 13 Kula düşen, son nefese kadar hamd, şükür ve zikir halinde yaşayabilmektir. Asıl keramet istikamettir. Pek çok kerameti nakledilmekle birlikte bayezid Bistami rahmetullahi aleyh keramete değil istikamete ehemmiyet verir ve şöyle buyururdu. Kendisine kerametler verilmiş hatta havada bağdaş kurup oturan birini görseniz bile hemen ona aldanmayın. İlahi emir ve nehiylere riayet ediyor mu? İlahi hudutları muhafaza ediyor mu? Şer'i hükümleri hakkıyla eda ediyor mu? Ona bakınız. Zira ilahi hükümlere riayet etmeyen kimselerden zuhur eden fevkalade haller keramet değil istidraçtır. Bir gün bayezid Bistami Hazretlerine su üstünde yürüyormuşsunuz dediler. Bir çöp de su üstünde yüzer cevabını verdi. Havada uçuyormuşsunuz, kuş da havada uçar. Bir gecede Kabe'ye gidiyormuşsunuz. Bir cin veya şeytan da bir gecede Hindistan'dan demaven de gidiyor. Peki o halde gönül erlerinin işi nedir? Allah Teala'dan başka kimseye gönül bağlamamak. Hakikaten kulluk hayatında mühim olan, keramete ulaşmak değil, kerim olan Cenab-ı Hakk'a basıl olmaktır. Bu sebeple Allah dostları fiziki kerametlere ehemmiyet vermemiş, onlara takılıp kalmayı hoş görmemiş, bütün himmet ve gayretlerini asıl keramet olan istikameti muhafaza üzerine teksif etmişlerdir bayezid Bistami Hazretlerinin şöyle dediği naklededir. Bir gün Dicle Nehri'nin karşı yakasına geçecektim. Nehrin iki yakası bana yol vermek için birleşti. Derhal kendimi toparladım ve Dicle'ye şöyle dedim. Yemin olsun ki ben buna kanmam. Zira sandalcılar insanı yarım akçeye karşıya geçiriyorlar. Ama sen... 30 yıldan beri mahşer için hazırladığım ameli salihlerimi istiyorsun. O halde yarım akçe için 30 yıllık ömrümü ziyan edemem. Bana kerim gerek, keramet değil. Marifetullah. Arifler Sultanı Bayezid Bistami Hazretlerine "Arifin alameti nedir?" diye sual edilince Allah Teala'nın zikrine ara vermemesi Zira Ali İmran Suresi'nin 191. ayeti kerimesinde beyan edildiği üzere Cenab-ı Hak müminlerin ayaktayken, otururken, yanları üzere yatarken yani her halükarda zikir halinde olmalarını arzu etmektedir. Onun hakkını ifa etmekten yorulmaması ''Ve ondan başkasıyla ünsiyet etmemesidir.'' cevabını vermiştir. Yine şöyle buyurmuştur. ''Ne mutlu o kimseye ki bir tek endişesi vardır.'' Yani daima bir ve tek olan Allah'ı zikir halindedir. Kalbini gözünün gördüğü, kulağının duyduğu yani şeylerle meşgul etmez.'' Kim marifetullah sırrına ererse, kendisini Allah'tan alıkoyan her şeyden yüz çevirir. Ona göre Arif, uykusunda bile Allah Teala ile beraberdir. Daima rızayı ilahiyi tahsil etmenin gayreti içindedir. Masiva ile meşgul olmaz. Allah Teala'dan başkasını aramaz. Bayezid-i Hazretleri, Hakk'a vustat yolunun uzun, engebeli, met ve cezirlerle dolu olduğunu ve ona vasıl olmanın kolay olmadığını her fırsatta ifade ederdi. Hakk'a erdiğini zannedenlerin aslında henüz yolun başında olduklarını söyler ve kendisi için de sayısız makamı geride bıraktıktan sonra bile Hala işin başlangıcında olup, hakikate eremediğimi gördüm buyururdu. Muhabbetullah. Bayezid-i Bistami Hazretleri, ilahi muhabbet deryasına dalmış, büyük bir hak aşığıydı. Bir defasında Yahya bin Muaz ona mektup yazarak, ''Burada biri var, muhabbet deryasından bir kase içti, Ondan sonra bir daha susuzluk çekmedi demişti. O hak aşığı ise Yahya bin Muaz'a şu cevabı yazdı. Halinin zayıflığına tacüp ettim. Burada biri var. Bütün kainatın denizlerini yudumladığı halde hala aman su daha yok mu diyor. Kişi vardır Marifetullah yolundaki susuzluğu bir bardak suyla gider. Kişi vardır, bu yolda deryaları içer de yine susuzdur. Bu hal kulun manevi istiabını ortaya koymaktadır. Bayezid-i Bistami Hazretleri bir gün, Bütün insanlar hesaptan kaçarlar. Bense, Cenab-ı Hak'tan beni hesaba çekmesini istiyorum dedi. Kendisine niçin diye sorulunca, şu muhteşem cevabı verdi. Belki Cenab-ı Hak hesap esnasında bana, ''Ey kulum!'' diye hitap eder. Ben de beyk buyur Ya Rabbi!'' derim. Onun bana ''Ey kulum!'' buyurması, benim için dünya ve içindekilerden daha sevimlidir. Sonra bana dilediğini yapsın. Allah aşıklarının halini şöyle tarif ederdi. Cenab-ı Hakk'ın bazı has kulları vardır ki, eğer cennette onları cemalinden birazcık mahrum bırakacak olsa, cehennemliklerin azaptan kurtulmak için Allah Teala'ya yalvardıkları gibi onlar da bu mahrumiyetten kurtulmak için yalvarırlar. Cenab-ı Hakk'a şu münacatta bulunmuştur. İlahi benim sana olan muhabbetime şaşmıyorum. Zira ben hakir bir kulum. Ben asıl senin beni kulun olarak sevmene şaşıyorum. Çünkü sen yüce bir Rab olduğun halde zelil bir kulu seviyorsun. Bayezid Bistami Hazretleri ilahi muhabbet ve tazimini ifade sadedinde de şöyle buyurmuştur. 30 senedir devam ettiğim bir adetim vardır. Ne zaman Cenabı Hakk'ı zikretmek istesem O'nun zikrini tazim için ağzımı ve dilimi iyice yıkarım. Cenab-ı Hakk'ın zikrine gösterilen tazimin Allah katındaki kıymet ve faziletine dair şöyle bir hadise de nakledilir. Büyük velilerden İbrahim bin Ethem Hazretleri, bir ay yaşın pis kokulu ve bulaşık ağzını yıkamıştı. Bunun için yaptığını soranlara da, ''Eğer yüce Allah'ın adını zikretmek için yaratılan dili ve ağzı bulaşık olarak bıraksaydım, hürmetsizlik olurdu.'' demişti. Sarhoş ayıldığında ona, ''Horasan Zahidi İbrahim bin Ethem senin ağzını yıkadı.'' dediler. Bu durumdan mahcup olan Ayyaş'ın gönlü de uyandı ve ''Öyleyse ben artık tövbe ettim.'' dedi. Bu tevbeye vesile olan İbrahim bin Ethem hazretlerine rüyasında hak katından şöyle nida geldi. Sen bizim için onun ağzını yıkadın, biz de senin için onun kalbini yıkadık. On şey bayezid Bistami rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur. Şu on şey her müminin vazifesidir. 1- Farzları eda, nafilelere gayret. 2- Haramlardan ve şüphelilerden kaçınmak. 3- Allah için tevazu göstermek. 4- Din kardeşlerine bağır olmayıp yar olmak. Yani din kardeşlerine yük olmayıp bilakis onların yüklerini hafifletmek. 5- İyi-kötü herkese karşı dürüst davranmak, nasihat etmek, güzel bir İslam karakteri sergilemek. 6- Allah Teala'dan kendisi ve ümmeti Muhammed için mağfiret talep etmek. 7- Her hususta Allah Teala'nın rızasını istemek. Cenab-ı Hak'tan niyetlerimizi de, amellerimizi de rızasıyla tehlif etmesini niyaz etmek. Sekiz, öfkeyi, kibri ve haddi aşmayı terk etmek. Dokuz, tartışma ve kabalığı bırakıp nazik ve zarif bir mümin olmak. On, kendi kendine, ölüme hazırlan diye nasihat etmek. Şu on şey de kişiyi koruyan birer kaledir. 1. Gözleri muhafaza etmek. Zira kıyamet günü gözlerin ne kadar hayır, ne kadar şer seyrettiği açıkça ortaya konulacaktır. Cenabı Hak buyurur: Nihayet oraya geldikleri zaman kulakları, gözleri ve derileri işledikleri şeye karşı onların aleyhine şahitlik edecektir kusilet 20 2 dili zikre alıştırmak 3 nefs muhasebesi yapmak hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz talimatına uyarak her halini kitap ve sünnetle mizan etmek 4 ilimle amel etmek bilerek yapmak Marifetullah'tan nasip alabilmek. 5. Edebi muhafaza etmek. Zira Mevlana Hazretleri buyurur. "Aklım kalbime iman nedir?" diye sordu. "Kalbimse aklımın kulağına eğilerek iman edepten ibarettir." dedi. 6. Bedeni lüzumsuz dünya meşguliyetlerinden uzak tutmak. 7- Zaman zaman yalnız kalıp, ilahi azamet ve kudret akışlarının tefekküründe derinleşmek. 8- Nefs mücahedesinde bulunmak. 9- İbadeti ve Allah yolunda gayreti artırmak. 10- Her zaman ve mekanda sünnet-i tabi olmak. Vefatı Bayezid Bistami Hazretleri Hicri 234 Miladi 848 senesinde vefat etti. Hayatı boyunca yaptığı gibi son nefeslerinde de Allah'ı zikrediyordu. Sonra "Ya Rabbi, seni hep gafletle zikrettim. Şimdi can gidiyor. İbadet ve taatim de hep zaf ve gaflet içindeydi." Huzur, kendini daima Hakk'ın huzurunda bilmek, Allah'la beraberliğin kalpte daimi bir şuur ve idrak haline gelmesi ve bu halden doğan manevi uyanıklıktır. Zikrin gayesi de bu hali elde etmektir. Yani Hak dostlarının huzur ifadesiyle kastettikleri rahatlık değil, zikrin hakikatine ererek hasıl olan Allah'la beraberlik halidir. Ne zaman olacak? Onu da bilmiyorum dedi. Sonra da zikir ve huzur halinde ruhunu teslim etti. İran'ın Bistam kasabasında sade ve mütevazı bir türbesi, muhtelif yerlerde de makamları vardır. Hikmetli sözlerinden birkaçı. Sufi, Kur'an-ı Kerim'i sağ eline, sünnet-i seniyyeyi sol eline alan, bir gözüyle cennete, öbür gözüyle cehenneme bakan, dünyayı alt tarafına, ahireti de üstüne doluyarak ihrama giren ve ikisinin arasından Lebeyk! Allahümme Lebeyk! Buyur Allah'ım, emrine teslim ve hazırım diye Mevlasına koşan kişidir. Hakka giden yol nasıldır? Ona nasıl ulaşılır diye sorulduğunda, bayezid Bistami Rahmetullahi Aleyh şöyle buyurmuştur. Benliğini yok ettiğinde vuslata erebilirsin. İnsanların Hakka en yakın olanı, halkın cephalarına katlanan, onların ihtiyaçlarını merhametle yüklenen ve ahlakı en güzel olandır. La ilahe illallah sözü cennetin anahtarıdır. Fakat şu bir gerçektir ki, dişleri olmayan anahtar kapıyı açmaz. Kelime-i Tevhid anahtarının dişleri ise şunlardır. Bir, Yalan, iftira, dedikodu, gıybet ve boş sözlerden arınmış bir dil. İki, hile ve desiselerden, günahların kasvetinden arınmış bir kalp. Üç, haram ve şüpheli şeylerden temizlenmiş bir mide. Dört, gurur, kibir, gösteriş gibi, Nefsani arzulardan ve bid'atlerden arındırılmış ameli salihler. Çok zikir, adedi fazla olan değil, gafletten sakınarak ve huzurla yapılan zikirdir. Allah'ın veli kullarını sev, sevgini belli et ve kendini onlara sevdir ki onlar da seni sevsinler. Allah Teala her gün ve her gece evliyasının kalbine yetmiş kez nazar eder. Ola ki bir velisinin kalbinde senin ismine de nazar eder de seni sever ve günahlarını affeder. Tasavvuf nefsani arzulardan temizlenmek, kalbi Cenabı Hakk'a rahmetmek, bütün güzel vasıflarla ahlaklanmak ve daima Allah'ın rızası istikametinde olabilmektir. Kalbimi semaya götürdüler. Bütün melekûtun çevresini dolaşıp geri döndü. Kalbime "Oradan ne getirdin?" diye sordum. "Muhabbet ve rıza. Zira orada bunların revaç bulduğunu müşahede ettim." dedi.